Bazı kişilerin canlarını alır, vefat ettirir. Bu bazen baba olur, bazen anne olur, bazen çocuk olur. Çünkü her bir insan Allahu Teala'nın emanetidir. Mülk Allah'a <gülüyor> Dolayısıyla her bir nefse belli bir zaman dilimi vermiştir ve bu zamanı yaşadıktan sonra Allahu Teala ne yapar? Onu kendi katına alır. İşte bu babayı aldığı zaman, küçük çocuklar, erginlik çağına ulaşmamış küçük çocuklar, yetim hükmüne girmiş oluyorlar İslam'da. Yetim insan kimdir? Erginlik çağına ulaşmamış, babası ölmüş olan kişilere yetimler. Bunların İslam'da ayrı bir hukukları vardır. Allah-u Teala'nın rahmetindendir ki allah Teala bu yetimlere iyi davranılması gerektiğini onların mallarının yenmemesi gerektiğini, onlara kefil birilerinin çıkıp kefil olması gerektiğini anlatana emrediyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu yetimleri kefil olacak olan, onlara bakacak, onları besleyecek, onları yetiştirecek, büyütecek kişilerin de Allah katında ne kadar büyük bir sevaba nail olacaklarını Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde beyan ediyor. Diyor ki, اَنَا وَكَافِلُ الْيَت۪يمِ فِي الْجَنَّةِ <gülüyor> هَكَذَا Aleyhissalatü vesselam iki parmağını işaret ederek ben ve yetime kefil olan, yetimi yetiştiren, yetimi büyüten kişi ile ben, yani o Müslüman ile ben cennette böyle olacağız diye buyuruyor. Düşünün cennette böyle oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın komşusu oluyor. Dikkat edilirse, hani şu kadar ibadet eden, şöyle yapan değil de yetime kefil olan ile cennette ben böyle olacağım buyuruyor. Bu çok önemli bir şeydir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile komşu olmak istemeyen var mıdır? Tabii ki hepimiz isteriz. Onunla komşu olmak ne demek? Bu çok büyük bir şeydir. Ama buna mümin nasıl nail olabilir, nasıl ulaşabilir? Ne zaman ki Allah için bir yetim varsa, babası vefat etmiş bir çocuğu alıp yetiştirirse, büyütürse, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennette komşusu oluyor. Başka bir hadisinde, مَنْ كَفَلَ يَت۪يمًا لَهُ ذَا za اَوْ لَا قَرَابَةً لَهُ Kim bir yetime kefil olursa, onu yetiştirir ve büyütürse, İster akrabalı olsun, ister akrabalığı olmasan. Yani illa akraba şartı da yok. Herhangi bir Müslüman, düşünün ki babası şehit olmuştur, babası vefat etmiştir. Küçük çocukları vardır. O küçük çocuklara kefil olursa, onları büyütürse, yetiştirirse İki parmağını bir araya getirerek benle o cennette böyle olacağız. Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusu olacak. وَمَنْ سَعَ عَلَى ثَلَافِ بَنَاتٍ Kim üç tane kız da yetiştirirse, gerek kızları, gerek başkasına ait, yine yetim olarak bir baba ölmüştür, üç tane kız bırakmıştır, küçük kızlar ve bu kızların yetişmesi için masrafları, ihtiyaçları ve sair bunları karşılar, büyütür. Fehuve fil cenneti Bu insan da cennette olacaktır kana لَهُ كَأَجْرِ الْمُجَّهِدِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ قَائِمًا Allah yolunda cihad eden insanın ecri gibi o insana da ecir verilir. Demek ki cihada giden ya da babası vefat eden, o kimseleri, o çocuklara bakan, onları yetiştiren, onlara infak eden, onların ihtiyaçlarını gideren, onlara sahip çıkan kişiler bu kadar ec ecirlere ne yapıyorlar? Nail oluyorlar. Yani Resulullah'ın bir hadisinde "Maka'a da yetimun ma'a qaumun ala qas'atihim feyakrab qas'atihim şeytan." Herhangi bir yetim bir Müslümanın sofrasına oturursa o kişinin sofrasına şeytan kesinlikle yaklaşmaz. Bir Müslüman demek ki bir yetimi sofrasına oturtursa o sofraya şeytan kesinlikle yaklaşmaz. Neden dolayı? Sırf yetimi oturtundan dolayı. Başka bir hadisinde Aleyhisselam hayru beyten fil muslimine beytun fihi yetimun ihsanu ileyhi kendisine iyilik yapılan ve yetimin yetiştirildiği en hayırlı ev o evdir. En hayırlı ev hangisiymiş? Yetimin içinde barındırıldığı, yemek verildiği, yetiştirildiği ev en hayırlı evdir. Ve şerrü beyten fil muslimine beytun fihi yetimun yusa ileyhi ''En şerli, en kötü ev ise de, yetimin olup da yetime kötü davranan evdir.'' ''Kötü davranan ev, en kötü evdir.'' diyor. İbn-i Mace rivayet ediyor. Evet, demek ki yetimi yetiştirme, ona bakmanın ecri sevabı bu kadar büyüktür. Aynı zamanda bir de, eğer bir kadın, babası ölmüş çocukları yetiştirirse, Örnek veriyorum, bir baba ölmüştür, hanımı da işte geriye kalan çocuklarını yetiştiriyor. Bir olsun, iki olur, üç olur, beş olur, on olur. Bu çocukları yetiştirirse, büyütürse, Allah için bu işe katlanırsa, evlenmezse, bu işe katlanır, bunları yetiştirirse, onun için de Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, اَنَا اَوَّلُوا مَنْ يَفْتَحُ بَابَ الْجَنَّةِ İlk cennetin kapısını açacak benim diyor. Biliyorsunuz ilk olarak Peygamber Efendimiz'e cennet kapısı açılacak. Ondan önce kesinlikle kimse girmeyecektir. İlk olarak gidip kapıyı çalacak olan ve açılacak kapının açılacağı kişi de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O girdikten sonra ümmeti girer, daha sonra öbür peygamberler girerler ve ardından ümmetleri girer. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, onun ümmeti son ümmet, ama ilk cennete girecek olanlar da onlardır. Hz. Resulullah aleyhi ve önce ümmetiyle beraber girer, sonra ümmetler girer. Ben diyor kapıyı çalarken, ilk kapı bana açılırken diyor, bir de diyor ki اِلَّا ara اَرَا اِمْرَاةً تُبَادِرُن۪ي Bakarım ki bir kadın da o anda benimle girmeye çalışır. Ona sorarım فَاقُولُ لَهَا مَا لَكِي وَمَنْ anti. Yani sana ne oluyor, sen kimsin, nasıl böyle oluyor da sen de böyle hemen ardından cennete girmeye çalışıyorsun. Fe takulu ene imra'atun q'adtu ala aytaami. Dırki benim yetim çocuklarım vardı. Ben onları yetiştirdim. O yüzden Allah Teala bana ikram etti. Hemen ardından ben cennete gireceğim. Niye cennete hemen giriyor? Sırf o yetimleri yetiştirdiği için. Onları yetiştirmede katlandığı için. <gülüyor> Yine biz <beş> kabir hadis'te <gülüyor> Aleyhisselam işte böyle dul kalan bir kadın, çocukları olan ya da dul kalan, kocası ölmüş olan, bir kadına yardımcı olan, ihtiyaçlarını gideren, Allah için yani kocası gitmiş, çile çekiyor, buna yardımcı olanın diye bu ameli yapan kişiler için de şöyle buyuruyor, اَلْسَاعِ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ ف۪ي fi اللّٰهِ Kim bir dul kadın ya da bir miskin insanın ihtiyacını giderirse, onun ihtiyaçlarını, isteklerini yerine getirirse o Allah yolunda cihad eden kişi gibidir. Wa kellihi gecelerini ibadet ile, gündüzlerini de oruç ile geçiren insan gibidir. Örneğin bir kadının kocası vefat etmiştir, ya da hapse girmiştir, ya da cihada gitmiştir. Allah için bir Müslüman kalkıp onun ihtiyaçlarını maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderir, çocuklarına bakar ya da miskin kalan kişiler vardır, onlara bakar. İşte bunun misali, bunun ecri, Allah yanında cihad eden, gündüzleri oruç tutan, de teheccüd ile, kıyam ile, ibadet ile geçiren insan gibidir, kişi gibidir. Evet, ve artı bugün değinmek istediğim ikinci bir konu, komşu hakları. Bu noktada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hayli tavsiyesi vardır, hadisi vardır. Özellikle komşulara iyi davranma konusunda, onlara eziyet etmeme konusunda aleyhissalatü vesselamın bir hayli hadisi vardır. Bunlardan bir tanesi aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْثِي جَارَهُ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna zarar vermesin. Komşusuna eziyet etmesin. Bu gerek ev komşusu olur, gerek dükkan komşusu olur, gerek başka bir mıntıkada. Komşusu yani aynı mekana beraber paylaşıyorsa ve hatta ona yakınsa, ona eziyet etmesi, onu rahatsız etmesi kesinlikle haram kılınmıştır. Ve aleyhisselatü selam Allah'a ve ahiret gününe iman eden diyor, ona eziyet etmesin diyor. Bu çok önemli bir şey. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan diyor, eziyet etmeyeceksin. Ezziyet ediyorsan o zaman senin imanında bir sorun var. kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa gelen misafirine ikramda bulunsun. En azından bir bardak su dahi olsa illaki bir şeyler ikram etsin. Ve kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi de ya hayır konuşsun ya da susun. Rastgele konuşmasın. Valla işte teselli olalım, eğlenelim bilmem ne hayır. Bunun hesabını vereceksin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan diyor aleyhissalatü vesselam ya hayırlı bir kelime söyle, hayırlı olsun ya da sus diyor. Yani faydası olmayan ne dünyavi ne ukrevi faydası olmayan kelimeleri sarf etme. Çünkü Allahuteala konuştuğumuz her bir kelimenin hesabını bize soracaktır boş gitmeyecektir söylediğimiz her bir söz Allah katında kaydediliyor. Yine bir hadisinde aleyhissalatü vesselam Wallahi la yumin Wallahi la, la yumin Üç kere aleyhissalatü vesselam yemin ederek diyor ki Wallahi o kişi iman etmiş olmaz. Wallahi o kişi iman etmiş olmaz. Wallahi o kişi iman etmiş olmaz. Men ya bu kadar önemli yani bu kadar yemin. Ya Resulullah kimdir o iman edemeyen, yazıklar olsun ona kimdir o? قال اَلَّذِي لَا يَا مَنُ جَارُهُ Eziyetlerinden emin olmayan, komşusu onun eziyetlerinden emin değilse, zararından emin değilse o kişi iman etmiş olmaz diyor. Demek ki komşun sana güvenemiyorsa, senin eziyetlerine, eziyetlerine karşı bir güven içerisinde değilse, her an ona eziyet edebilirsin, her an ona bir kötülükte bulunabilirsin diye bir korku taşıyorsa aleyhisselatü vesselam bu hadisine göre sen iman etmiş olmasın hem de yemin ediyor aleyhisselatü vesselam yine bir hadiste aleyhisselatü vesselam Cibrilun aleyhisselam mâ yusini yusîni bilcâri hattâ danântu ennehu Cibril aleyhisselam bana o kadar çok komşuyu tavsiye etti ki neredeyse mirasçı kılacak diye zannettim Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, neredeyse komşu işte ölen bir insanın mirasçısı olacak diye zannettim. O kadar çok vasiyette bulundu. Aman komşuna dikkat et, aman komşuna iyi davran, aman ona eziyet etme, aman haklarını çiğneme vs. bu noktada. Evet bu noktaya da her bir Müslüman dikkat etmesi gerekiyor. Örnek veriyorum açmış olduğu sesli şeylerle işte çırptığı sofrasıyla, döktüğü bilmem neleriyle ve sair her türlü eziyet aynı bir avluyu paylaşıyorlarsa onun hakkını alarak onun yoluna bir şeyler koyarak onun kapısının önüne bir şeyler dikerek bilmem ne ederek kesinlikle eziyet adına ne varsa hepsi İslam'da haram konulmuştur. Cahizievli her bir mümin bu noktaya dikkat edecektir. Gerek evinde, gerek dükkanda, gerek arazisinde, gerek seferinde her yerde بو دقات الدجكتر سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين